Dördüncü bab. Dördüncü bab akayit kaidelerinin iman, İslam ve bunların arasındaki beraberlik ve ayrılık ile imanın ziyade ve noksanı kabul edip etmeyeceği selefin inşallah müminim demek suretiyle imandaki istisnaları beyanındadır. Burada üç mesele vardır. Bir iman ve İslam ikisi bir manada mıdır, ayrı mıdırlar? İslam imandan başka bir şey ise imansız bulunabilir mi? Yoksa iman ile alakalı mıdır? Bunda ihtilaf edilmiştir. Bazılarına göre iman ve İslam ikisi birdir. Diğer bazılarına göre de müstakil ve ayrı ayrı şeylerdir. Bir kısımlarına göre de ayrı ayrı ve müstakil şeylerdir. Diğer bazılarına göre ayrıdırlar fakat... Yekdiğeri ile irtibatları vardır. Ebu Talip b. Mekki Kutul Kut Kulub adlı eserinde bu hususta uzun ve çetin ibareli bir makale neşretmiştir. Biz lüzumsuz uzatmalara meyletmeden bir an evvel hakikati açıklamak üzere deriz ki bu hususta üç bahis vardır. A. Lugat bakımından bu iki kelimenin manası. B. Tefsir örfünde bunların manası. C. Dünya ve ahirette bunlara terettüp edip hükümlerdir. Birinci bahis sözlük bakımından. ikinci bahis tefsir bakımından. Üçüncü bahiste fıkh-ı şer'i bakımındandır. A. Lugat bakımından. Burada hak olan iman kelimesinin tasdikten ibaret olmasıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam kıssasında... ''Ve men ''Sen bizi tasdik edici olmadın, yani sen bize inanmazsın.'' Yusuf Suresi 17. ayet kelime. Kerime İslam kelimesi de teslim, kabul, inkiyat, içten doğan bağlanma ile kibir ve inadı terk etmekten ibarettir. tasdikin hususi yeri var, o da kalptir, lisan onun tercümanıdır.'' Teslim umumiyetle kalpte lisanda ve bütün azalarda bulunur. Kalp ile olan her tasdik aynı zamanda inkar ve itirazı atarak teslim olmak demektir. dil ile ikrar azalarla inkiyat ve itaat da böyledir. Lugat bakımından İslam Eam iman ehastır. Yani iman yalnız kalp ile olur. İslam kalp, lisan ve cevarih ile olur. İman da İslam cüzlerinin en şereflisidir. Buna göre her tasdik teslimdir. Fakat her teslim tasdik değildir. Yani her iman İslam'dır. Fakat her İslam iman değildir. B. Şeriat örfünde yani tefsir bakımından bunların manası. Bu hususta en doğrusu şeriatın bu kelimelerin teradüf, tehalüf, ve tedahül olarak kullanılmış olmalarıdır. Teradefe misal fehrajna man kana fiha minen mu'minin fama wajdna fiha gayra baytin minel Orada bulunan bütün müminleri çıkardık. Orada bir tek Müslüman evinden başka bulamadık. Zariyat suresi 35 ile 36. ayet kelime. Bu ayetle delil çekmek müstesnada asıl olan müstesna min cinsinden olması bakımındandır. Yani Müslümanlar müminlerden istisna edilmiş olması Müslümanların müminlerden olmasını iktiza eder. Lafızlar başka, manalar birdir. Buradaki tek ev de Lut aleyhisselam'ın evidir. Yine Allahu Teala buyuruyor ki وَقَالَ مُوسَا يَا قَوْمِي اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ Ey kavmim eğer Allahu u Teala'ya iman ettiniz ise ona tevekkül edin Müslüman iseniz. <gülüyor> Yunus Suresi 84. Ayet-i Kerime Ayet-i başında mümin, sonunda müslim kelimesi ikisinin bir manada olduğuna delalet eder. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifte Büniyel İslamu Ala Hamsin İslam 5 esas üzerine kuruldu. Bu hadiste İslam'ın şartlarını saydığımız halde diğer bir defa kendisine imandan soruldukta Yine bu beş esası anlatmıştır. Beyhaki İbn Abbas'tan İtikad kitabında bir cemaatin kıssası bahsinde rivayet etmiştir. Bu da İslam ve imanın teradüf olduğuna delildir. Teradüf, sözü başka, manası bir olan kelimeler demektir. İhtilaf edip başka manalarda olduklarına delil, ve qaletil Araplar beni eslem biz iman ettik dediler onlara de ki siz iman etmediniz müslüman olduk deyin Hucurat suresi 14. ayet-i kerime yani içeriden bağlanmadık sulhu müsalemete girdik deyin işte burada iman kelimesi yalnız kalp ile tasdik, İslam kelimesi de zahiri bağlılık manasınadır ki birbirinden ayrılıyorlar. Cibril hadisinde de Peygamber Efendimiz (z) imandan sorulduğunda فَقَالَ en تُؤْمِنَ billahi ve وَكُتُبِهِ ve kutubihi ve rusulihi ve'l-ya'mil ve bil ve ve bil ve bil ve bil hayrihi ve sharrihi Allah'a meleklere kitaplara peygamberlere ahiret gününe öldükten sonra dirilmeye hesaba hayır ve şerre hayır ve şer ile kadere inanmaktır diye cevap verdikten sonra İslam'dan haber ver sualine cevap olarak da 5 hasleti saymıştır Burada İslam kelimesinden söz söz ve iş ile zahir ve teslimiyeti anlatmıştır. Sa'd bin Ebi Vakkas'tan rivayet edilen hadiste Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem A'ta racülen ata'an ve lem yu'til ahere Fekale lehu sa'dun ya Resulullah Terekte fülanen lem tehi ve huve mu'minun. Feqale sallallahu aleyhi ve sellem ev muslimun. Fe e ade aleyhi Fe e ade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bir kişiye hediye verdi ve diğerine vermedi. Bunu gören Saad radıyallahu anh ya Resulallah falen falance'ye vermedin halbuki o da mümindir. Peygamber Efendimiz veya Müslimdir buyurdu. Saat sözünü tekrar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aynı sözü tekrar etti. Burada Peygamber Efendimiz iman ile İslam'ı ayırmıştır. Çünkü içinde iman olduğunu herkes bilemez. Çünkü içinde imanı olduğunu herkes bilemez. Görülen zahiri bağlılıktır ki buna İslam demiştir. Tedahüle misal Yine Peygamber Efendimizden rivayet edilen bir hadistir. Peygamber Efendimizi sordular. Eyül amalu eftalu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem el İslam. Fekale eyül İslam eftalu? Feqal iman Hangi amel daha eftaldir? Peygamber Efendimiz İslam'dır buyurdular. Hangi İslam eftaldir? Sualine de imandır diye cevap vermişlerdir. Ahmet Tebarani, Amr bin Ambeseden sah sahih isnad ile rivayet etmişlerdir. Burada hem ihtilaf hem de tedahül vardır. Fakat tedahül olması lügat bakımından daha uygundur. Çünkü iman veya cevarih ile teslim olmaktır. Bunun da en eftali kalp ile olandır ki o da imandır. İman ve İslam kelimelerini teradüf, tedahül ve ihtilaf yolları ile kullanmak Arap lügatının genişliğine uygundur. İhtilaflarına gelince ki o tam lügata uygun olarak imanı yalnız kalp ile inanmaktan, İslam'ı da zahir inkiyattan ibaret kılmaktır. Teslimiyetin eam olduğunu yani kalp, lisan ve beden ile yapılabileceğini bildiğimize göre bunlardan bazısıyla teslim olmaya Yine teslimiyet ismi verilir. Bir kimseye Müslüman demek için lügat bakımından mutlaka üç kısmıyla da teslim olması şart değildir. Yalnız görünüştece veya sözdeki bağlılığı ile kendisine Müslüman, Müslüman denebilir. Nitekim bedeninin bir parçasıyla başkasına dokunan kimseye temas etmiştir denebildiği veya temese, temas etti denebilmesi için her parçasının ona temas etmesi şart olmadığı gibi. Batını inkiyadı olmadığı halde görünüşteki bağlılığına bakarak kişiye Müslüman demek lisan bakımından uygundur. İşte Allahu Teala'nın "Kâletil a'râbu âmenâ kul Hucurat 14. ayet-i kerime ayet-i celilesindeki İslam kelimesi bu manadadır. Peygamber Efendimizin de Sa'd hadisinde yahut Müslim'dir buyurması da aynıdır. Zira burada birini diğerinden yani imanı İslam'dan üstün tutmuş ve ihtilah ile de birinin diğerinden üstünlüğü murat edilmiştir. Tedahül ile aynı şekilde iman babında Lügata uygundur. Bu da İslam kelimesini kalp, lisan ve bedenin tamamıyla birden bağlılığından ibaret kılmaktır. Bu bakımdan iman yalnız kalp ile tasdikten ibaret olduğu için İslam'ın bir parçası olur. İşte tedahülden kastımız budur ki iman kelimesinin hususiyeti İslam kelimesinin de umumi, umumiliği bakımından uygundur. Buna göre hangi İslamiyet... Daha üstündür sualine imandır diye cevap vermesi. imanı İslam'dan ayır, ayırmıştır. Çünkü imanı İslam'dan ehas kabul ederek İslam'a idhal etmiştir. Teradüf yolu ile İslam kelimesini iman yerine kullanmaya gelince... İslam, kalp, lisan ve azalarla bağlanmaktan ibaret olur. Zaten bunların hepsi teslimdir. Yani hepsine birden İslamiyet denir. İmanı da yine aynen bunların bütününden ibaret kılar ve hususi manasından alıp umumi manasına manada kullanmak suretiyle bir değişiklik yapılır ki bu da lugat bakımından caizdir. Zira söz ve amel ile zahiri inkiyat tasdiki kalbinin meyvesi ve neticesidir. Nitekim tesamüh yolu ile ağaç denilip de meyvesiyle birlikte kastedildiği gibi bu kadar umumileştirmekle iman İslam kelimesine buradif ve mutabık olarak Ziyade ve noksansız ona müsavi olur. İşte Allahu Teala'nın Fe <gülüyor> vejdna fiha gayra beytim minel muslimin Zariyat 36. ayet-i mümin, min muslimin muradifi olarak olmuş olur. C. Fıkıh bakımından bunların hükmü, iman ve İslam'ın biri dünyevi, diğeri uhrevi olmak üzere iki hük hükmü vardır. Ahiret ile alakalı hükümleri ebedi cehennemde kalmamaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz يَحْرُجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِه۪ مِسْقَالَ زَرَّتٍ مِنَ الْا۪يمَانِ kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar. Bu hükmün neye tereddüt ettiğinde ve imanın neden ibaret olduğunda ihtilaf etmişler. Bazıları iman yalnız kalbin tasdikinden ibarettir dediler. Diğeri bazıları kal kalbin inanmasıyla lisan lisanın nisanın şahadetidir dedi. Diğer bir kısmında kalbin tasdiki ve dilin ikrarıyla Beraber kalbin ile ameli de imana kattılar. Yani iman bu üçün beraberliğinden ibarettir dediler. Biz bu ihtilafın yüzünden perdeyi kaldırarak deriz ki şu üç tanesini yani tasdik, ikrar ve ameli bir araya toplayanların varacağı cennet olduğunda hepsi ittifaklıdır ki altı derecenin birisi budur. İkinci derece tasdik ve ikrar ile birlikte bir kısım amellerin yanında bazı büyük günahlarında bulunmasıdır. Bu gibiler hakkında Mutezile imandan çıkmış fakat kafir değil, fasık olmuş, ne mümin ne de kafirdir demekle küfür ile iman arasında bir menzile kabul ederler ve bu adam ebedi cehennemliktir derler. Havariş oldu. Havariş doğrudan küfrüne kaildir. Yakında açıklayacağımız gibi mutezile ve havaricin bu görüşü batıldır. Üçüncü derece yalnız ikrar ve tasdik bulunup amelin bulunmamasıdır. Bu gibilere ahirette verilecek hükümde ihtilaf edilmiştir. Ebu Talib-i Kutul Kulub'un 33. babında ''Amel imandandır. İman amelsiz tamam olmaz.'' Der ve bu sözünde ittifak olduğunu söyler ve bu hususta gayesini bozan bir takım deliller getirir. Ez cümle Allahu Teala'nın ''Ellezine minu ve amilu salihet'' ''Onlar ki iman edip iyi ameller işlediler.'' Rahat suresi 29 ve benzeri ayetler ''Halbuki bu ayetler amelin imanın içinde değil dışında olduğuna delalet eder.'' Aksi halde ve amilus salihat tekrar olmuş olur. Şaşılacak şeydir ki bu zat bu davasında ittifak olduğunu iddia ettikten sonra da tamamen davası hilafına, hilafına olarak peygamber efendimizin yekfuru illâ ba'de ikrar ettiği şeyleri diliyle inkar etmeden kimse Kafir olamaz. Hadisini de nakletmiştir. Kebair'in irtikapları sebebiyle ebedi cehennemde kalacaklarını iddia eden Mutezile'nin bu sözlerini de kabul etmemiştir. Halbuki diğer taraftan bu davasıyla da tam Mutezile'nin tezini müdafaa etmiştir. Çünkü bu adama kalbiyle inanıp, Dili ile ikrar ettiği anda amel etmeye vakit bulamadan ölen cennette midir? Sualine elbette evet demesi lazım ki böyle demekle de amelsiz imanın varlığını kabul etmiş olur. Daha ileri giderek bir namaz vakti geçtiği halde namazını kılmadan ve hatta bu arada bir de zina ederek ölen kimse ebedi cehennemlik midir? Bunun hakkında ne dersin? Sualimize... Evet ebedi cehennemliktir diyen cevap verirse mutezilenin gayesi de budur. Hayır derse amel imanın rüknü ve hatta imanın bulunması veya kişinin cenneti hak etmesi için de şartı olmadığını itiraf etmiş olur. Eğer benim gayem iman ettikten sonra uzun uz zaman yaşayıp da namaz kılmayan ve hiçbir şer'i işlerde bulunmayan kimselerdir derse kendisine deriz ki bu müddetin miktarı nedir? İmanı iptal eden amellerin sayısı ne kadar olmalıdır ve ne, ne miktar kebair, İrtikap etmekle imanı batıl olur. İşte bunları takdir ve tayin mümkün olamayacağı gibi böyle bir şeyi kimse düşünememiştir. 4. Derece Kalbinden inanıp amel ve ikrara vakit bulamadan ölen kimse allah Teala'nın katında mümin midir değil midir? Bu hususta ihtilaf edilmiştir. İmanın tamamlanması için ikrarı şart koşanlar bu adam imanını tamamlamadan ölmüştür derler ki bu sözleri çürüktür. Çünkü Peygamber Efendimiz "Yahrucu minen nar man fi qalbihi misqal minel iman." Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar. Buyurmuştur. Bu adam ise kalbi iman ile dolmuştur. Nasıl olur da ebedi cehennemde kalır. Yine bunun gibi Cibril hadisinde iman kısmında yalnız tasdikten bahsedilmiş, ikrar mevzu bahis edilmemiştir. Beşinci derece, kalbi ile inandıktan sonra ikrara vakit müsait ve ikrarın borç olduğunu bildiği halde ikrar etmeyen kimsedir. İhtimal ki dil ile ikrar etmemesi namazdan kaçınması sebebi iledir. Yani farz olduğunu bildiği namaza olan tembelliği gibidir. Burada da deriz ki bu adamın, adam mümindir. Ebedi cehennemde kalmaz. Çünkü iman yalnız kalbin inanışıdır. Dil bunun tercümanıdır. Lisan tercüme etmeden imanın tamam olması lazım ki dil onu tercüme edebilsin. En doğrusu budur. Zira lafızların icab ettirdiği manalara uymaktan başka dayanak yoktur. Arap lisanının vaazına göre de iman kalp ile tasdikten ibarettir. Halbuki Peygamber Efendimiz de kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar buyurmuştur. Borç, alan, borç olan işi ameli yapmamakla kalpten iman çıkmadığı gibi Borç olan ikrardan süküt etmekle de kalpteki inanç kaybolmaz. Bir kısmı da kelime-i imanın rüknüdür. Çünkü o bir şehadet değil, belki şehadete iptida ve şehadeti iltizam ile bir rabıta kurmaktır. Dedi ise de kalbe tercüman olması daha açıktır. Bu hususta çok ileri giden bir de mürce Taifesi vardır. Bunlara göre bu gibiler asla cehenneme girmezler. Mümin ne kadar isyan ederse etsin, imanı sayesinde cehenneme girmez der ve küfür ile taatın kârı olmadığı gibi iman ile isyanın da zarar vermeyeceğini iddia ederler. Aşağıda bunların iddialarını çürüteceğiz. 6. derece lisan ile şehadet getirdiği halde kalbi ile inanmayanlardır. Bu gibilerin ahirette kafirlerden olup bu, bu gibilerin ahirette kafirlerden olup ebedi cehennemde kalacaklarında ve hükümlerle alakalı işlerinde ise müminlerden olduklarında şüphe yoktur. Zira bunların kalplerini bilemeyiz. Bize düşen vazife hüsnü zan edip dilleriyle kalplerindeki inançlarını itiraf ettiklerine inanmaktır. Ancak şüphe ettiğimiz üçüncü bir şeydir ki o da Allah Teala'nın katındaki dünya hükümlerinden kümlerindedir. Mesela adamın birisi benim mirasçım öldüğü zaman ben münafık idim. Malına varis oldum halbuki kafir Müslümana varis olamaz. Şimdi kalbimden de inandım. Tam bir Müslümanım. O zaman aldığım bu miras allah Teala katında bana helal midir? Yine bunun gibi ben münafık iken bir Müslüman kadın ile evlendim. Şimdi tam Müslüman oldum. Acaba nikahı tazelemek lazım mıdır? diye sorarsa işte bu düşündürür. Bunlara dünyevi hükümler zahiri olsun, batını batini olsun, dış görünüşe ve söze bağlıdır. <gülüyor> Binai aleh miras helal olduğu gibi tecdidi nikah da lazım değil denebileceği gibi zahir görünüş, görünüşe bağlanmak başkaları içindir. Zira başkası senin içini bilemez. Görünüşe göre hüküm verir. Fakat herkesin kendi hakkındaki hüküm böyle değildir. Çünkü insan kendini bilir. Bu bakımdan miras haram olduğu gibi şey, tecdi de nikah da lazımdır denebilir.'' Her ne kadar birincisi açık görünüyorsa da en doğrusunu Allah Teala bilmekle beraber daha açık olan ikinci kısmı yani mirasın helal olmaması ve kadın ile yeniden evlenmesinin uzunumudur. Bu sebepten peygamberimizin münafıkları kendisine tanıttığı Huzeyfe radıyallahu an münafıkların cenazesine iştirak etmezdi. Kadri yüce olan Hazreti Ömer radıyallahu anh da Medine'de onu takip eder ve münafıktır korkusu ile onun gitmediği cenazelere iştirak etmezdi. Cenaze namazı her ne kadar ibadetten ise de dünyada dış işlerdendir. Fakat bunda da şüpheden sakınmak lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz Talebul halali faridatun ba'de faridat Helali aramak farz üzerine farzdır buyurmuştur. Bu anlattığımız fıkıh alimlerinin irs İslami bir hükümdür. İslamiyet de teslimiyettir demeleri bozmaz. Çünkü hakiki teslimiyet zahir ve batına şamil olandır. Bizim dediğimiz içi dışına uymadığı halde dış görünüşüne uyularak yapılan şeylerde Allah-u Teala katında mesul olup olmadığı düşüncesine dayanır. Bunlar ise sözlerin dış görünüşünün umumi kaideler ve kıyaslar üzerine kurulup zannına dayanan fıkhi bahislerdir. Üstün malumata sahip olmayanlar kelamda olduğu gibi fıkıhta da hükümlerin katî olduğunu zannetmemelidir. İlmi merasimlere ve me'nus me adetlere kapılanlar felah bulmazlar. Hüzeyfe bin Elyaman, Ömer devrinde müdayin valiliğini yapan birçok fütuhatlarda bulunan sahabenin ileri gelenlerinden zahit bir zattır. Hazreti Osman'ın şehadetinden 40 gün sonra 36 hicride ölmüştür. Allah rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Mürciyenin şüphesi. Şayet kelamcılardan olan mutezile ve mürciye'nin nereden şüpheye düştüklerini iddialarının nasıl iptal edileceğini sorarsan deriz ki bunların delilleri bu bapta Kur'an'dan umumi olarak varit olan ayetlerdir. Mürciye mümin bütün günahları irtikab etse bile yine cehenneme girmez. Zira Allahu Teala... Femen <gülüyor> yu'min Rabbisine iman eden zulmedilmekten ve müşkilatla karşılaşmaktan korkmasın. Cin suresi 13. ayet kerime. Diğer ayette وَالَّذ۪ينَ اٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اُولَٰئِكَ هُمْ الصَّدِقُونَ Allah ve Resulüne iman edenler, işte sıddıklar bunlardır. Başka bir ayet cellede كُلَّمَا اُلْغِيَ ف۪يهَا فَوْجُنْسَ لَهُمْ خَزَنَةُهَا kavlihi قَوْلِهِ فَكَزَّبْنَا وَقُلْنَا Ma min şeyin Cehenneme atılan her postaya müvekkel melekler size korkutucu gelmedi mi diye sorarlar onlar da evet bize korkutucu geldi fakat biz inanmadık ve dedik ki Allah bir şey indirmedi Mülk suresi 8 ve 9. ayet kelime Bu külleme ulqiya fiha feucun. Amdır. Bundan anlaşılan cehenneme her girenini inanmayıp yalanlayanlar olduğudur. İnananlar cehenneme girmez. Yine Hak Teala'nın la yaslaha illa el la yaslaha illa el eşka allazi ve tevella. Cehennemin hararetini ancak yalanlayıp iraz eden eşkıyalar bulur. Başkası girmez. Leyl 15-16 Burada hasır, ispat ve nefi vardır. Yani ancak yüz çevirip yalanlayan eşkıyalar cehenneme girer. İnkar etmeyerek isyan edenler girmez demektir. Yine Hak Teala ce bil haseneti felehu hayrun minha min feza in İyilik ile gelene daha hayırlısı vardır ve bu gibiler kıyametin korkusundan emindirler. Nem Suresi 29. ayet-i kerime. Hasenatın iyiliklerin başı imandır. Binaen imanı imanı olanlar iyilikle gitmişler ve cehenneme girmekten emindirler. Yine Allahu Teala'nın Vallahu hubbul muhsinin Allah ihsan edenleri sever. Ali İmran 134. İnna <tık> la nudiu ecran men ahsana amela. Takki biz iyi amellerde bulunanların ecirlerini kaybetmeyiz. Kehf suresi 30. ayet. Her ne kadar iman ile masiyetin zarar vermeyeceğine dayanakları bu ayetler ise de bu ayetler onlara delil olamaz. Çünkü bu ayetlerde imandan murat, amel ile olan imandır. Zira biz iman zikredilip de kendisinden İslam'ın murad edildiğini yukarıda açıklamıştık. Bu da kalp, söz ve amelin birbirine uymasıdır. Bu tevili teyit eden as asilerin azap görecekleri ve azaplarının miktarını tayin hakkında birçok haberler vardır. Ez cümleye Peygamber Efendimizin يَحْرُجُ مِنَ النَّارِ men كَانَ ف۪ي قَلْبِه۪ مِثْقَالَ ذَرَّتٍ مِنَ iman. Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar buyurması gibi. Cehenneme girmeden çıkmak olur mu? Kur'an-ı Kerim'den misal. İnna Allahe la yagfiru en yüşrike bihi ve yagfiru madune zalike limen yeşe. Muhakkak ki Allahu Teala kendisini ortak tanıyanı inkar edeni affetmez, ondan başka dilediğini mağfiret eder. Nisa 48. Çünkü istisna yani dilediğini bağışlar kaydı asilerin bölüneceğine ve bazılarının muazzeb olacağına delildir. Yine Allahu Teala'nın Allah ve Resulüne isyan edenler için uzun zaman cehennem ateşi vardır. Cin suresi 23. ayet-i kerime. Bu ayet-i celiliği tahsis, mesnetsizdir. Yine vacip Teala'nın Ala innez zalimina fi azabin mumin. Aga olunuz ki zalimler daimi bir azap içindedir. Şura suresi 45. Taala'nın "Ve <gülüyor> men ca bis-seyyiati fe kubat Günah ile gelenler yüz üstü cehenneme düşerler. Nem suresi 90. ayet-i kerime. Hasene karşısında zikredilen seyyie küçük büyük her çeşit günaha şamildir. İşte bu ayetler onların delil çektikleri ayetlere muaraza halindedir. Bunun için tahsis sebebini aramak ve tevil kaçmak zarureti vardır. Zira sahih ve gerçek haberler günahların isbetinde asilerin azap olacaklarını açıkça ifade etmektedir. Bahhus Allahu Teala وَمِنْكُمْ مَنْ Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse kalmayacaktır. Meryem Suresi 71. ayet-i kerime. Ayeti celilesi bu hususa bir sarahat gibidir. Çünkü isyandan kimse hali kalmaz. Bütün bunlar günahkar müminlerden bazılarının cehenneme gireceğine açık delildir. Yine Allahu Teala'nın la yesla illa el eşka allazi kezbe ve tevalla ayetindeki eşka'dan bazı kimseleri veya muayyen bir şahsı murat etmemiştir. Yine kullama ulqiya fiha fevjun selahum hazinetuha elem yetikum nezir Ayetindeki fevç, bölük ve cemaatten maksat kafirler cemaati demektir. Am olan ayetlerin yani amme yani bütün geneli kapsayan ayetlerin tahsisini kimse inkar etmemiştir. Hatta eşari ve bazı kelamcılar bu ayetten ilham alarak umum ifade eden sigaları kabul etmeyerek inkara kalkıştılar ve bu gibi Umumilik ifade eden sözler manalarını anlatan karineye muhtaştırlar dediler. Mutezile'nin şüphesine gelince <gülüyor> Allahu Teala'nın "Ve <gülüyor> inni ene gaffarul limen tabe ve amena ve min as-salihin semahted" tövbe, iman ve salih ameller ettikten sonra hidayette olanları ben mağfiret ederim. Taha 82. ayet kelime. Ve yine vel asr. İnnel insane lefi husr illellezine amenu Asr'a yemin olsun ki bütün insanlar hüsrândadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar müstesna. وَاِنَّ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا İçinizden hiçbir yoktur ki mutlaka ona cehenneme varacak olmasın ve bu Rabbinin uhdesine vacip kıldığı bir kaziyye muhkeme olmuştur. Sonra müttekiyi olanlara necat veririz de zalimleri diz üstü bırakırız. Meryem Suresi 71. ayet kelime. kerime. Meyya usillah ve rasuluhu fe in lehunar cehennem khalidinen fiha Allah ve رسولüne isyan edene cehennem ateşi vardır. Cin suresi 23. ayet-i kerime. Ayetleriyle iman ile birlikte salih ameller zikredilen ayetlerdir. Ve yine Allahu Teala'nın ve <gülüyor> men yaqtul mu'minen mutammiden fecezzeahu cehennemu haliden Kasten mini öldürenin cezası ebedi olduğu halde cehennemdir. Nisa suresi 93. ayet. <gülüyor> Am olan şu ayetlerde yani umum olan şu ayetlerde Ve yavfuru mâdûne dâlike limen yeşer. Şirkten başka dilediğini mağfiret eder. Nisa suresi 48. ayet. Ayetiyle hususileştirilmiştir. Layık olan meşiyetin şirkten başka bütün günahlara şumullüdür. Yine bunun gibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in <tıklı> yahrucu minen nar men kane fi minel iman. Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar. Hadisi ve yine Allahu Teala'nın İnna la nudiyiu ecra men ahsana amela İyi amel işleyenlerin ecrini zayi etmeyiz, kaybetmeyiz. Ayet-i celilesiyle Fe inna Allah la muhsinin muhakkak ki Allah Teala ihsan edenlerin ecrini zayi etmez. Ayetleri de asilerin müebbet cehennemde kalmayacaklarına delil ve an olan o ayetleri tahsis ederler. Çünkü ihsan edenlerin amelini zayi etmeyen Allahu Teala nasıl olur da günah ile imanın ve bütün taatlerin ecrini kaybeder. Ama Allahu Teala'nın ve men niyakutul mu'minen tamiden fe cezauhu cehenneme haliden fiha. Kasten mümini öldüren ebedi cehennemdedir buyurması mümini mümin olduğu için öldürenlere aittir. Bu hususi sebep üzerine varit olmuştur. Şayet sizin bu açıklamanızdan imanın amelsiz de olabileceği anlaşılıyor. Eskiler ise imanı anlatırken kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla amelden ibarettir demişlerdi. Daha bu sörün ne manası kaldı dersen deriz ki baş ve el insandadır dediğimiz gibi ameli de imandan saymak yanlış değil. Çünkü amel imanı tamamlar. Şu kadar ki insan başsız insan olamayıp elsiz insan olabileceği ve yine intikal tekbirleriyle tesbihler namazdan olup fakat namazın bunlarsız batıl olamayacağı gibi İman da tasdiksiz iman olmaz fakat amensiz olabilir. Çünkü imanda tasdik insanda baş mesabesindedir. Fakat imanda amel ise insandaki diğer azalar gibidir. Peygamber Efendimizin la yezni ez hine yezni ve mü'minun. Kişi mümin olduğu halde zina etmez. Ebu Hureyre'den buyurduğu bu hadisten mutezilinin anladığı manaya esap asla yanaşmamıştı. Belki eli ayağı kesik olan kimse için artık bu tam bir insan değil dendiği gibi bu gibi fenalıkları irtikab eden için de olgun mümin değil manasında mümin değil denmiştir. Yoksa imanı olduğu halde zina edenin cennette, Gireceğine dair Peygamber Efendimiz Ebu Zere hitaben hadisi vardır. Burada iki tevil vardır. Birisi mümini öldürmek helaldir diye öldüren ebedi cehennemdedir. Diğeri de halit kelimesindendir ki bu tuğlu meks cehennemde fazla kalacağından kinayidir. İmanın ziyade ve noksan kabulü. Mesele eğer taat ile artmak, isyan ile eksilmek suretiyle selefin imanın ziyade ve noksanını kabul ettiğinde ittifakları vardır. İman yalnız tasdikten ibaret kalırsa daha ziyade ve noksanlık nerede kalır dersen ben de derim ki selef ilk Müslümanlar Kur'an ve peygamber tarafından ''Adaletlerine şehadet edilmiş kimselerdir. Onların sözünden çıkmak kimsenin karı değildir. Onların söyledikleri haktır. Dava sözlerini anlamaktadır. Onların sözünden anlaşılan iman ayrı bir varlıktır. Amel imanın ne cüzü ve ne de rüknüdür. Belki amel imanın kendisiyle ziyadeleşeceği ayrı bir varlıktır. Yani iman bir mevcut ziyadelik ve noksanlık ayrı birer mevcutlardır.'' Şey bizatihi ne artar ne eksilir. Mesela bu insanı insan başı ile ziyadeleşti denemez. Çünkü onunla insan olur. Ancak sakalı ile aldığı besinle ziyadeleşti denebilir. Zaten bunlarsız da yine insandır. Bunun gibi namaz da rükû ve sucud ile ziyadeleşti denemez. Çünkü bunlar ile namaz olur. Çünkü sünnet ve adaplar ile ziyadeleşti denebilir. Çünkü bunlarsız da yine namazdır. İşte bu anlattığımız imanın amelden ayrı bir varlık olduğunu ve ancak amel ile artıp eksileceğini açıkça ifade etmektedir. Yani iman amelsiz bulunan bir varlıktır. Şayet imanın mefhumu olan tasdik mürekkeb değil basittir. Basitin ziyade ve noksanı nasıl kabul edeceği yine anlaşılmadığı dersen deriz ki, Yaltaklığı bırakır dedikodulara kıymet vermeyerek bu davanın yüzünden perdeyi kaldırırsak mesele hallolur. Buna göre deriz ki iman üç manada kullanılan bir lafsı müşterektir. Bir Avamın ve hatta çoklarının imanı bu iman kalbe manevi bir kapı açmaksızın başkasını taklit veya kendi delilleriyle kalp bile tasdikten ibarettir. Bu itikat ipe vurulan bir düğüm gibi kalbin bir düğümüdür. Bazen kuvvetlendiği gibi bazen de zayıflayabilir. Bunun böyle olduğuna şüphe etme. Yahudi, Yahudi ve Nasara gibi gayrimüslim Müslümanlar ile batıl fırkacıların çokları ne kadar çok ne kadar korkutsan, vaaz etsen, gerçeği göstersen bile saplandıkları inançlar, inançlarından katiyen ayrılmazlar. Bir kısmı da aynı diğerleri gibi sağlam bağlantıları olduğu halde onlar gibi azimli olmadıkları için kendilerine yapılan küçük telkinlerin tesiriyle bağlılığı gevşetmek veya inançlarını değiştirmek mümkün olur. Bu batın inanç sahiplerinde olduğu gibi gerçek inanç sahiplerinde de vaziyet aynıdır. Su ağaçların büyüyüp kuvvetlenmesine yardım ettiği gibi iyi ameller de bu imanı kuvvetlendirir ve arttırır. Nitekim Allahu Teala Fezadetum imanana. Onların imanını arttırdı. Tövbe suresi 124. ayet-i kerime. Diğer ayeti i cellede yezededu <gülüyor> imanan ma imanihim. ile beraber iman arttırsınlar diye Feth suresi dördüncü ait. Buyurduğu gibi bazı haberlerde Peygamber Efendimiz de el imanu yezidu ve yenqusu iman artar ve eksilir. İbn Adi bu hadisin raviler arasında kasten yalan uyduran Muhammed bin Ahmed bin Harb el Milhi olduğu için batıldır der. İbn Maçiye göre Ebu Hureyre İbn Abbas ve Ebu Derda'ya mevkuftur der. Bu artış ve eksiliş taatın kalbi tesiri bakımındandır. Bunu da ancak huzuru kalp ile ibadete devam ederken nefsini kontrol eden, edenler ve böyle huzur içinde yapılan ibadetler sayesinde kendisini şüpheye düşürmek isteyenlere karşı inancının nasıl kuvvetlendiğini anlayanlar idrak eder. Bunun daha canlı misali Öksüzün acınması gerektiğine inanan ve bu inancını öksüzü okşamak ve ona merhamet etmek suretiyle bilfiil fiil tatbik eden kimse... Bu sayede kalbinin yetime karşı daha fazla yumuşadığını anlaması ve bunun gibi saygı duyduğu bir kimseye bil fiil hürmet etmekle beraber ona olan saygısının artmasını anlamasıdır. İşte bütün kalbin sıfatları böyledir. Bedeni ameller kalpten gelir. Sonra döner kalbe tesir eder ve kalbi kuvvetlendirir. Münciyat ve mühlikat cildinde Batının zahir ile amellerin kalp ve inanç ile alakası bahsinde yine bu mevzu, mevzuya temas edilecektir. Bu alaka alem mülkün melekut ile alakası kabinindendir. alem mülk ile göz ile görülen varlıklar, adem melekut ile kalp gözü ile görülebilen Varlıklar kastedilmiştir. Kalp melekut aleminden, aza ve ameller mülk alemindendir. Bu iki alem arasında irtibat o kadar incedir ki bazıları bunların bir olduğunu, diğer bazıları ise yalnız görülen alemin varlığına zannettiler. Bunların ayrı iki varlık olduklarını ve aralarındaki rabıtayı anlayanlar şöyle tabirde bulundular. Bardak da inceldi, şarap da inceldi, Birbirine benzedikleri için bunları ayırmak müşkül oldu. Kimi şarap var kadeh yok dedi. Kimi kadeh var şarap yok dedi. Biz maksadımıza dönelim. Anlattığımız bu alem muamele bilgisi dışında olmakla o iki alem arasında olduğu gibi bu iki ilim arasında da bağlılık ve beraberlik vardır. Bunun için görürüz ki mükaşefe inmi. Daima muamele ilminin karşısına çıkar da güçlükle kendini kurtarır. İşte imanın taat ile artmasının tevcihi bu anlattığımız şekildedir. Bunun için Hazreti Ali iman kalpte parlak bir nokta halinde belirir. Amel ettikçe bu parlaklık bütün kalbi kaplar, nifak da siyah bir nokta halinde belirir. İsyan ede ede bütün kalbi karartır ve o kalp de mühürlenmiş olur buyurdu ve Allahu Teala'nın kela belrana ala gulubihim. Hayır, hayır onların kazandıkları kalplerinin üzerine pas tutmuştur. Mutaffif suresi 14. ayet-i kerime. 2. İki, i̇kinci tevcih, iman sözü ile tasdik ve amelin hepsi murat olunmaktadır. Nitikim Peygamber Efendimiz el-i'mani bi'dun ve 70 baban imanın 70 bu kadar kapısı vardır. Diğer hadis şerifte la yez yezni ezzani hina yezni ve ve müminun zani mümin olduğu halde zina etmez buyurmuştur. Böylece amelin iman nafsının muhtevasına girdiğini kabul ettiğimizde amelin ziyade ve noksanı kabul ettiğinde şüphe kalmaz. Ancak aranacak olan yalnız tasdikten ibaret olan imanın ziyade ve noksanlığına tesir edip etmeyeceğidir ki ona da tesir edebileceğini işaret etmiştik. Üçüncü tevcih, iman göğüsün genişlemesi sayesinde keşif yolu ve basiret nuru ile perde arkasını görüp yakin ifade eden bir tasdikten ibarettir. Bütün kısımları arasında ziyadeye ihtimali en az olan imanın bu bölümüdür. Fakat ben derim ki asla şüphe kabul etmeyen yakin dahi kalbin yatışması bakımından ayrılabilir mesela. Her ne kadar her ikisinde de şüphe yoksa bile bir sayısının 2'nin yarısı olduğundaki katı kanaat ile alemin sonradan yaratılmış bir varlık olması arasında kanaat bir değildir. Çünkü birincisi bedi Bedihilerin en açığı ikincisi naz nazarilerin en incesidir. Zira yakin ifade eden şeyler açıklanmaları ve kalbin tamamıyla yatışması bakımından dereceleri müsavi değildir. Biz ilim kitabında ahiret alimleri babında bunu anlatmıştık. Tekrara lüzum yok. Bütün manalarıyla imanın ziyade ve noksanı kabul eder dediklerinin hak olduğu meydana çıkmıştır. ''Nasıl hak olmasın ki Peygamber Efendimiz kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar.'' Buhari ve Müslüm Ebu Said'den rivayet etmiştir. Diğer bazı rivayetlerde bir miskal dinar diye geçmiştir. ''Kalpteki iman artmaz ve eksilmezse Peygamberimizin böyle miktar tayin etmesinin daha ne değeri kalır?'' Dipnot. Hanefilere göre asıl iman ziyade ve noksanı kabul etmez. Çünkü iman altı şey e kati olarak inanmaktır. Bunların bir tanesi eksikse iman mefhumu da kalkar. Buna göre de iman ziyade ve noksanı kabul etmez. Bu husustaki ayetler iman edilmesi gereken şeylerin artmış olmasıyladır ki sahabeye mahsustur. Hadisler ile iman, iman semere ve nur... İman semeri ve nurunun artması ve eksilmesi bakımındandır. Amel bu asıl imana dahil değildir. İmanı kamil ise amel ile beraber olan imandır. Bu ziyade ve noksanı kabul eder. İmanda inşallah diyerek istisnanın caiz olup olmadığı Mesele şayet istisnanın bir şüphe, imanda şüphenin ise bir küfür olduğuna göre selefin, sahabe, tabi'in, şafi, maliki ve hambeliğinin inşallah müminim diyerek istisna etmelerinin yolu nedir? Onların hepsi de hakka müminim demekten çekinir ve kaşınırlardı. Hatta süfyan-ı sevri ben Allah katında müminim diyen yalancı hakka müminim demekse bidattır. Demiştir. Mümin olduğunu bilen bir kimsenin böyle demesi nasıl yalan olur? Halbuki uzun boylu veya cömert olan, bunun gibi sevinmiş veya mahzun olan, gören veya işiden kimse Allah katında da uzun ve cömert, sevinmiş, üzülmüş, görür ve işidir olduğu halde nefsinde mümin olan kimse Allah katında da mümindir. Eğer insana sen hayvan, canlı varlık mısın diye Sorulursa inşallah canlıyım demesi uygun olmadığı gibi inşallah Allah dilersin demesi de uygun olamayacağı lazım gelmez mi? Süfyan-ı bunu böyle deyince kendisine ya nasıl diyelim diye vaki soruya Allah'a ve Allah'tan inenlere inandık deyin diye cevap vermiştir. Acaba müminim demekle Allah'a ve Allah'tan inenlere inandım demek arasındaki fark nedir? Hasan-ı Basri'ye mümin misin diye sorduklarında İnşallah dedi. Onlar niçin imanda istisna ettin ya Eba Said Hasan? Evet dersem Rabbim yalancısın der ve azabı hak ederim korkusu ile istisna ettim diye cevap verdi ve nasıl emin olayım hoşnut olmadığı bir hareketimden Allahu Teala bana gazaplanarak gitsenin senin amelini kabul etmiyorum demesiyle amelimin boşa gitmesinden beni kim emin kılabilir dedi. İbrahim binin etem sana mümin misin diye soruldu. La ilahe illallah de demiştir. Bir defasında da ben imanımda şüphe etmiyorum. Senin bu sualin binattır diye cevap verirsin demiştir. Alkame 233 Alkame bin Kays küfe fakihlerindendir. Mümin misin, mümin misin diye sorduklarında umarım inşallah diye cevap vermiştir. süfyan yani sevri biz Allahu Teala'ya meleklerine kitaplarına ve peygamberlerine inandık fakat Allahu Teala katında ne olduğumuzu bilemeyiz demiştir. Bütün bu istisnaların manası nedir diye sorarsan cevaben deriz ki. Bu istisna sahiptir. Bunun dört şekli var. İki şeklinde şüphe var. Fakat bu şüphe imanın aslında değil. Son nefeste iman ile göçmekte veya imanın kam kamildedir. Diğer iki şekli ise asla şüpheye dayanmaz. A, şüphe ile alakası olmayan birinci tevcih. Nefsini ölmek ve teski etmek korkusu ile cezimden kaçınmaktır. Nitekim Allahü Teala ku Kendinizi teskiye etmeyin ölmeyin Necm suresi 32. ayet-i kerime. E lem tera ilellezine O kendilerini teskiye edenleri görmez misin? Nisa suresi 49. ayet-i kerime. Diğer ayeti i celile de Hur <gülüyor> keyfe yefturun alallahi kezibe ''Bak nasıl Allah üzerine iftira ediyorlar.'' Nisa suresi 50. 50. ayet-i kerime. Buyurmuştur ki, ki bütün bunlardan bu maksatta istisnanın cevazına delil verilmiştir. Hakimin birisine doğru sözün çirkine hangisidir diye soruldukta kişinin kendisini övmesidir diye cevap vermiştir. İman ise övülecek vasıfların en üstünüdür. Bununla kati hüküm vermek mutlak tezkiyedir. İstisna sigası yani inşallah kelimesi kendisini eden ayrılmak gibidir. Nitekim bir kimseye "Tabip misin?" diye veya "Fakih misin?" diye veya müfessir misin diye sorduklarında şüpheli olduğu için değil de kendini ölmemek için evet inşallah diye cevap verildiği gibi bu inşallah kelimesi haberi zayıflatan bir şüphe sigasıdır manası haberin lazım olan teskiyeyi zayıflatmaktır. Bu tevile göre fena bir vasıftan sorulduğu vakit istisna tariki ile inşallah demesi uygun olmaz. İkinci tevcih. Her halükarda Allah adını anmaya alışmak ve bütün işlerini allah Teala'nın dilemesine havale etmek içindir. Allah Sübhanallahü ve Teala Peygamberini bizzat, bizzat terbiye ederek وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَا Herhangi bir işi... İnşallah demeden yarın yapacağım deme. Keyf suresi 23 ve 24. Sonra şüpheli yerlerde değil, katı olan şeylerde de bu sigayı kullanarak şöyle buyuruyor. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِن۪ينَ مُحَلِّق۪ينَ رُوسَكُمْ وَمُقَسِّر۪ينَ Elbette mescidi harama gireceksiniz. İnşallah emin başınız tıraşlı ve saçınız, saçınız kısaltılmış olduğu halde. Fetih suresi 27. ayet-i kerime. Halbuki onların mescidi harama gireceklerini Allah'u Teala dilemiş ve bunu katil olarak biliyordu. Öyleyken inşallah buyurması bunu öğretmek içindir. Peygamber Efendimizin şüpheli, ve şüphesiz rivayet edilen her haberde görüldüğü gibi peygamberimiz de bu terbiye ile terbiyelenmiş ve hatta mezarlığa uğradığında Esselamu aleyküm dâra qavmil mü'minîn ve inne Allahu bikum lâhikûn Ey mü'minler diyarı size selam İnşallah biz de sizlere kavuşacağız buyurmuştur. Onlara ulaşacağını da şüphe olmadığı halde böyle buyurması aldığı ilahi terbiyenin iktizası ve bütün işlerini Allahu Teala'ya havale etmesi içindir. Bu siga Yümni bereket temennisine delalet eder. Hatta örfte arzu ve idilekte kullanılmıştır. Mesela falanca yakında ölür dendiği vakit senin inşallah demen şüpheli olduğunu değil de onu arzu ettiğini ifade eder. Bunun gibi falanca yakında iyileşir dendiğinde de senin inşallah demen yine bu isteğini ifade eder. Bu kelime şüphe manasından arzu ve istek manasına çevrildiği gibi hüküm ne olursa olsun Allahu Teala'nın adını anmakla yümlü bereket manasında ve böyle terbiyelenmekte de kullanılmıştır. C 3. tevcih. şüpheye dayanan istisnadır. İnşallah hakka müminin manasındadır. Çünkü Allah Teala muayyen kimseler hakkında ulikehumul mu'minun hakka işte gerçek müminler bunlardır. Enfal suresi 4. Buyurdu ve bu suretle müminler ikiye bölünmüş oldu ki bu şüphe imanın aslında değil belki kemalinde olmuş olur. Herkes imanın kemalinde şüphelidir ve bu şüphe küfür değil hatta iki yönden doğrudur. 1- Münafıklık imanın kemalini kaldırır. Gizli olduğu için bundan korunmak da güçtür. 2- iman ibadetle kemal bulur fakat amellerin kemal üzere olduğu bilinemez. Amenlerdeki şek: İnna al-muminin al-lazin amenu billahi wa rasuluhu, sūm lam yarṭabu wa jāhedu bi anwalihm <Sessizlik> wa fūsīhm fi Gerçek müminler Allahu Teala'ya ve Resulüne iman edip şüphe etmeyerek Allah uğrunda mal ve canlarıyla mücahede edenlerdir. İşte sadık olanlar, doğru sözler, doğru sözlü olanlar bunlardır. Hucurat Suresi 15. ayet-i kerime. göre istisnadaki şüphe ve doğrulukta olmuş olur. Yine Hak Teala وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِينَ Fakat iyiler Allah'u u Teala'ya, ahiret gününe, meleklere ve kitaba ve nebilere iman edenlerdir. Bakara 177. ayet-i kerime. Buyurmak suretiyle, sözde durmak, çetinlik anında sabretmek gibi 20 kadar vasıf sayıldıktan sonra sadık u işte sadık olanlar bunlardır buyurmuştur. Yine Allah Teala, Allahu Teala yerfi Allah lezine amenu lezine utul ilmu Allahu Teala sizden iman edenleri yükseltir. İlim kendilerine verilenler için dereceler vardır. Mücadele suresi 11. ayet-i kerimede buyurmuştur. Diğer ayeti i la istavim minkum menafikun min feth İçinizde Mekke'nin fethinden önce sarf eden ve harbeden kimseler daha sonra sarf edip harbeden kimselerle bir değildirler. Hadid suresi 10. ayet-i kerime İne Allahu Teala hum derojatun indallah onlar Allah katında derece sahipleridir. Ali İmran 163. ayet kelime. Peygamber Efendimiz de el uryanun ve suhu takva. İman çıplaktır, elbisesi takvadır buyurmuştur. Diğer bir hadiste İman 70 bu kadar kapıdır. En küçük derecesi gelen geçenlere eziyet verecek şeyleri yoldan uzaklaştırmaktır buyurmuştur. Bütün anlattıklarımız olgun imanın amel ile alakalı olduğuna delalet etmektedir. el imanu bid'un ve seb'une bâben ednâhâ imâtatul eze tariq. İmanın nifaktan beraatle alakası. Şimdi Arapça okuduğumuz metin iman 70 şubedir. En aşağısı bir eza veren bir şeyi yol üzerinden kaldırmaktır. İmanın nifaktan beraatle alakası. İmanın nifaktan ve şirki hafiden beraatle olan alakasına gelince peygamber efendimiz Erba'un men künne fihi ve hüve münafıkun, khalisun ve insâme ve insalle ve zâme ennehu mü'minun. Men izâ haddese kezebe ve izâ ve'ada ekhlefe ve izâ etimmene kâne ve izâ khâseme fecere ve fî ba'dir rivayâti ve izâ âhede qadere. <gülüyor> Dört haslet sahibi namaz kılsa, oruç tutsa, kendisi mümin, kendisini mümin zannetse bile halis münafıktır. Yalan konuşan, sözünde durmayan, emanete hiyanet eden ve husumette ileri giden, yani davalaşmada hakkından fazlasını almaya çalışan. Diğer rivayette de Muahedesinde gadirlik eden buyurmuştur. El gulubu ertun, kalbun ejredu ve fi sirajun yuzhiru, Fezalike kalbul mümin mümini, kalbül müsaffahun, fihi imanun ve Nifakun fmesel imani fihi Kemeselil Bakleti يَمُدُّهَا مَا أُعْظُبُ وَمَسَلِ النِّفَاقِ فِيهِ كَمَسَلِ الْقُرْحَةِ يَمُدُّهَا أَلْقَيْهُ وَالصَّدِيدُ فَأَيِّ الْمَدَّتَيْنِ قَلَبَ عَلَيْهِ هك هُكِمَ لَهُ بِهَا وَفِي لَفْزٍ آخَرَ قَلَبَتْ عَلَيْهِ زَهَبَتْ بِهِ Kalpler dörde bölünür. Birincisi zulmetten temizlenip içinde nur ışığı parlayan kalp. İşte bu müminin kalbidir. İkincisi meyyal olan kalptir. Sağa sola kayar. İmanı da var nifakı da var. İmanı bakla sebze gibidir. Onu tatlı su büyütür. Nifakı da kan irin kendisini büyüten bir yara gibidir. Hangi taraf galip gelirse o kalp onun hükmünü alır. Diğer bir tabirle galip gelen taraf diğerini yok eder. Diğer bir hadiste Ekserü münafiki hazihi ümmeti qurra uha. Bu ümmetin en çok münafıkları okuyucuları hafızlarıdır. (parantez içinde) Diğer hadis-i şerifte ''Eşşşirku ahfa fi ümmeti min denibil nemli ala safa'' ''Şirk, yalçın kaya üzerinde yürüyen karıncanın ayak patırtısından daha gizlidir.'' buyurmuştur. Nifaktan korunmaya dair hadis-i şerifler. Huzaifa radıyallahu an Ana er-raculu bil ala Rasulullah sallallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem yesiru biha munafikan ila an yamut wa inni la min miraran Peygamberimizin zamanında söyleyenin söyleyeninin, söyleyeninin Ölünceye kadar münafık sayıldığı sözü şimdi günde on kere bir kişiden duymaktayım demiştir. Ebu Huzeyfe radıyallahu anh. Bazı alimler kendisini nifaktan uzak zannedenler nifaka en yakın olan kimselerdir demişlerdir. Huzeyfe radıyallahu anh bugün peygamberimizin zamanından daha çok münafık vardır. O zaman nüfaklarını gizliyorlardı, şimdi ise açıklıyorlar demiştir. Buhari yalnız ekser kelimesi yerine şer vardır. Bu nüfak imanın doğruluk ve kemaline zıttır. Bu gizlidir.'' Bundan en uzağı korkusunu en çok saklayan olduğu gibi en yakın olanı da kendisini en uzak zannedendir. Hasan-ı Basri'ye şimdi münafık kalmadı diyorlar. Hasan-ı Basri eğer mevcut münafıklar helak olsaydı çokluklarından ve ve ortada kalsaydılar yollarda gezmekten çekinirdiniz buyurmuştur. Hasan-ı Basri'yi veya başka birisi eğer münafıkların kuyruğu olsa adım atacak yer bulamazdınız buyurmuştur. Abdullah bin Ömer radıyallahu an bir kişinin haccace zalim aleyhine konuştuğunu duyunca kendisine haccaç burada olsa böyle konuşabilir miydiniz adam hayır deyince işte bu nu Peygamber zamanında münafıklık sayardık buyurdu. Ahmed ve Tebarani rivayet etmiştir. Peygamber Efendimiz: Menkane za lisaneyni fi dunya, caalehu Allahu za fil Dünyada iki dil sahibi olan, birine başka, diğerine de başka konuşan kıyamet gününde de iki dilli olarak haşr olunacaktır. Yine Peygamber Efendimiz: Şerrün nasi zul vechheyni lezi tehaula İnsanların en fenası ona ayrı buna ayrı görünen iki yüzlü mürahi kimselerdir buyurmuştur. Hasan-ı Basri'ye bazı kimseler biz nifaktan korkmayız diyorlar. Hasan-ı Basri, ''Vallahi nifaktan uzak olduğumu bilmek benim için yer dolusu altından sevimlidir.'' dedi. Yine Hasanı Basri, ''Dil ile kalbin, gizlilik ve alaniyetin ihtilafı nifak belirtisidir.'' buyurmuştur. Bir kişi Huzeyfe radıyallahu anhaya ''Ben nifaktan korkuyorum.'' deyince, ''Huzeyfe eğer münafık olsaydın nifaktan korkmazdın.'' Çünkü münafık nifaktan emindir dedi. İbni Ebi Melike 130 ve 1 rivayette 150 sahabeye yetiştim. Hepsi nifaktan korkarlardı. Rivayet olundu ki Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne câlisen fi cemaatin min ashâbihî fazakeru رَجُلًا ve ekseru عَلَيْهِ alihi f-biinahum ve الرَّجُلُ zanike iza مَاءً مِنْ rjulu ve وَقَدْ hehu ykturu بِيَدِهِ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ ve Eser sujud feqalu ya Rasulullah Hüve Hazar raculu lezi Ve saf nahu Fekale Sallallahu aleyhi ve sellem Era ala veçhihi Saf'atan şeytan Ve caer raculu Hatta selleme ve celese Maal qavmi Fekale al nebiyyü Sallallahu aleyhi ve sellem Neşhedtüke نشهدك الله هل حدث حدثت نفسك حين اشرفت على القوم انه ليس فيهم خير منك فقال اللهم نعم فقال صلى الله عليه وسلم في fi في دعاء ان اللهم اني استغفرك لما علمت alimtu wa lima lem lam a'lam fa qila lahu at tahad ya rasulullah fa qala ma wama yu'minu al qulubu bayna ashabe bayni min ashabi rrahmani yuqallibuhuma kayfa peygamber efendimiz sahabeden bazılarıyla otururken sahabe bir adamı andı ve çok övdüler. Tam bu sırada yüzünden abdest suyu damlarken elinde nalınları, ayakkabıları olduğu ve alnında secde izi bulunduğu halde adam gözüktü. Asap ya Resulallah işte anlattığımız adam dediler. Peygamber Efendimiz bunun yüzünde şeytani bir karar ''Tı, leke görüyorum.'' buyurdu. Adamcağız geldi, selam verdi ve mecliste oturdu. ''Peygamber Efendimiz sana Allah'a yemin verdiriyorum, doğru söyle. Buraya gelirken bunların arasında benden iyisi yoktur.'' diye hatırına geldi mi? Adam evet vallahi hatırımdan öyle geçti dedi. Peygamber Efendimiz de dua ederek duasında Allah'ım bildiğim ve bilmediğim hatalarımdan sana istiğfar ederim buyurmuştur. Bunun üzerine Peygamberimize siz de korkuyor musunuz ya Resulallah diye soruldu. Peygamber Efendimiz beni hangi kuvvet emin edebilir? Halbuki insanların kalpleri Allahu Teala'nın kabzeyi kudretindedir. Onları dilediği tarafa çevirin buyurmuştur. allah Teala da Allah katında onlara hiç hesaplamadıkları şeyler zuhur eder. Zümer suresi 47. ayet-i kerime. Bu ayetin tefsirinde onların iyilik zannettikleri amellerini terazinin fenalık gözünde bul bulmalarıdır. Serius Sakati bir insan dallarında her çeşit kuş bulunan bol ağaçlı bir bahçeye girse, o kuşlar her biri ayrı bir dil ile ey Allahu Teala'nın velisi sana selam deseler bu adam da bu söze emin olsa Kuşların eğlencesi olur demiştir. Seriyus Sekati Cüneyd'in dayısıdır. Maruf Kerhin'in talebesi ve yeğeni Cüneyd'in hocasıdır. 251'de ölmüştür. Bütün bu rivayetler gizli şirk ve nifakın incelikleri sebebiyle vaziyetimizin tehlikesini ve bu tehlikeden kimsenin emin olamayacağını sana bildirmektir. Hatta Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a bu Zeyfe'ye kendi halini ve münafıklar arasında adının geçip geçmediğini sorardı. Süleymanı Darani bazı emirlerden duyduğum yanlış şeyleri düzeltmek isterdim. Beni öldürürler korkusuyla sarfı nazar ederdim. Fakat korkum Ölümden değil bu vesile ile ölüm anında bana gelecek gururdan idi demiştir. Bu anlattığımız imanın aslına değil hakikatine, sıtkına kemaline ve berraklığına zıt olan nifaktır. Nifakın kısımları, nifak iki kısma ayrılır. Birincisi sahibini dinden çıkarır, küfre ilhak eder ve ebedi cehennemlikler arasına kor. İkincisi de sahibini bir müddet cehenneme sevk eder veya cennetteki derecesini bir müddet cehenneme sevk eder veyahut cennetteki derecesini de derecesini ve sıttıklar arasındaki mertebesini düşürür. Bu şüpheli olduğu için bunda istisna güzel görülmüştür. Nifakın aslı gizli aşikarlığın ayrılığı Allahu Teala'nın mekrinden emin olmak, kendini beğenmek ve ke benzeri hallerdir ki bunlardan ancak sıttıklar kurtulabilir. Dördüncü tevcih. Yine şüphe üzerine olan istisnadır. Bu da son nefes korkusudur. Çünkü ölüm anında imanını koruyup koruyamayacağını kimse bilemez. Eğer köfür ile giderse geçmiş bütün ameli mah olur Çünkü amel son nefesin iman selametine bağlıdır. Nitekim oruçlu bir kimseye kuşluk vakti oruçlu musun diye soruldukta evet kati olarak oruçluyum der ve akşamdan önce iftar ederse yalancı olduğu gibi. Çünkü oruç olabilmek için akşama kadar devamı şarttır. Gündüzün tamamı orucun sıhhatinin vakti olduğu gibi... Ömrün bütünü de imanın sıhhatinin vaktidir. Netice belli olmadığı için sonu gelmeden bugünkü vaziyete bakarak onu sıhhatle tavsif etmek şüphelidir allah Teala'dan korkanların gözyaşları da bundandır. Çünkü bu zuhurundan evvel bilinmeyen meşiyeti ezeliyenin ve kaza edilmiş ilahi hükmün bir neticesidir. Neticeden korkmak başlangıçtaki takdirin meçhuliyetinden ileri gelir. Yani son nefesin korkusunu saklamak halen bilinmeyen ezeldeki ilahi hükmün korkusunu saklamak demektir. Çok kere bu anda geleceği için ezelde takdir edilen hükmün kızı na kızı zuhur edebilir. Yani bu anda mümin iken Allah korusun ileride küfre gidebilir. Bu anda kafir iken ileride mümin olacağı gibi ezelde hüsnanın cennetin kendisini takdir edildiğini bilen kimdir? Allahu Teala'nın vece'et <gülüyor> sekeratul mevti bil hakkı Ölüm sarhoşluğu muhakkak gelir. Kaf suresi 19. ayet-i kerime ayetindeki bilhak kelimesinden Murat biz sabik, bis sabikati yani ezelde takdir ettiği hükmünü açığa çıkarmakla demektir denilmiştir. Hatta eski alimlerden bazıları amellerin neticeleri tartılır demişlerdir. Ebu Derda radıyallahu anha yemin ederek imanının selbinden korkmayanların imanı selb olur derdi. Denildi ki öyle günahlar var ki onların cezası Allah korkusun, korkusun Allah korusun son nefeste imansız gitmektir. Yalan keramet ve velilik iddiası bunlardandır. Bazı arifler diyor ki Adamın kapısının önünde şehit olarak öleceğimi hemen odamın kapısı önünde de iman ile öleceğimi bana bildirseler odamın kapısından evin kapısına gidinceye kadar kalbimin ne şekil olacağını bilemediğim için şehadeti feda eder ve odamın kapısı önünde iman ile ölmeyi tercih ederim. Diğer bazıları bir kimseyi 50 sene Müslüman tanısam da küçük bir fasıladan sonra ölse ben onun mümin olarak ölümü ile hükmedemem. Men qale müminun mu'minun fehuve kafirun ve men qale enne alimun fehuve cahilun. Ben müminim diyen kafir, ben alimim diyen de cahildir. Tabarani İbn Ömer'den rivayet edilmiş ve tamamet kelimetu rabbike Sıdgan ve Adlen Rabbinin sözü doğruluk ve adaletle tamamlandı. En'am suresi 115. ayet-i kerime. Ayet-i kerimesindeki sidk doğruluktan murat iman ile ölenler, adl'den murat da küfür ile ölenlerdir denilmiştir. İnallahu teala ve lillahi akibetul umur. Kulların ahvalinin sonu Allah'a racidir. Haç suresi 41. ayet-i kerime. Şüphe bu bakımdan yani son nefeste ne olacak korkusu ile olursa inşallah minimum demek suretiyle imanda istisna lazımdır. Zira iman sahibini cennete koymaktan ibarettir. Nitekim oruç allah Teala'nın hakkını ödemek olduğu gibi Akşama kadar devam etmeyen oruç, oruç sayılamayacağı ve borcu ödeyemeyeceği gibi sonuna kadar devam etmeyen iman da ne sahibini cennete koyabilir ve ne de iman sayılabilir. Hatta geçen günün orucundan sorulduğu vakitte... Oruç tuttuğunu kat'i olarak bildiğin halde gerçek orucun makbul olup oruç olduğunu ve bunu Allah'tan başka kimse bilemeyeceği için evet inşallah diyerek istisna edebilirsin. İşte bu sebepten yapmış olduğun bütün iyi amellerde istisna etmek güzeldir ve bu şüphe yapılan amelde değil amelin kabul olup olmadığındadır çünkü sı çünkü sıhhatin bütün dış şartlarını riayet edebildikten sonra Allahu Teala'dan başka kimsenin bilemeyeceği bazı gizli sebepler amelin kabulüne engel olabilir. Bunun için şüphe etmek güzel bir hareket olmuş olur. İşte inşallah müminim diyerek imanda istisnanın güzel yolları bunlardır. Kavaidul Akaid kitabının kitabı bu bahisle sona ermiştir. Hanefilere göre tasdik ve ikrarı olan kimseye iman gerçekleştiği için hakka muhakkak elbet müminim der ve inşallah müminim demesi uygun olmaz çünkü eğer bu istisna bu anda şüphe için ise şüphe tastica münafı münafı ol, münafı olduğu için. Küfürdür. Eğer edebe riayet bütün işlerini Allah'a havale veya gelecekteki halini nazara alarak veya yümlü bereket olarak Allah adını veya kendini teskiyeden kaçınmak ve benliğini kırmak maksadı ile inşallah müminim diyerek istisna ederse nihayet cümle manasında bir şüphe şaibesi bulunduğu için yine terk etmek daha uygundur. Peygamber Efendimizin mezarlıkta inşallah biz de size ulaşacağız sözü ölümde şüphe için değil o mezarlığa yatması bakımındandır. Burada gerçek olan bizimle eşariler arasındaki farkın mana bakımından değil lafız bakımından olmasıdır. Çünkü imanda bu andaki tasdik manası kastediliyorsa bu gerçekleşmiştir. İstisnaya lüzum yoktur. Hanefilerin dedikleri de budur. Şafiler de bunu kabul eder. Eğer imanın kemali ve neticesi kastediliyorsa bunu ancak Allah bilir ki şafilerin dediği budur. Hanefiler de bunu kabul eder. allah Teala'nın lütfu ile ikinci kitap tamam oldu. Ona hamd peygamberine ve bütün hayırlı kullarına salat olsun.